cansız varlıklarla ilgili mucizelerinden taşların tesbih yapma mucizesi. Hazreti Enes radıyallahu an rivayetinde bir gün Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in yanında oturuyorduk. Yerden birkaç tane çakıl taşı aldı. Bu taşlar elinde Allah'ı zikretmeye başladılar. Ebu Zer radıyallahu anh şöyle rivayet etmiştir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gün tek başına oturuyordu. Selam vererek yanına gidip oturdum. Bir süre sonra Hazreti Ebubekir radıyallahu anh geldi. Arkasından Hazreti Ömer radıyallahu anh, daha sonrasında da Hazreti Osman radıyallahu anh geldiler. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yerden 7 veya 9 tane çakıl taşı aldı. Elinde bulunan bu çakıl taşları bal arısı vızıltısına benzeyen bazı sesler çıkararak Allah'ı zikretmeye başladılar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu taşları yere bırakınca zikir sesi kesildi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yerden bu taşları alıp Hazreti Ebubekir Radyallahu anh'ın eline verdi. Taşlar onun elinde zikretmeye başladılar. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh taşları yere bırakınca zikir sesi kesildi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu taşları tekrar yerden alıp Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın eline koydu. Yine tesbih etmeye başladılar. Hazreti Ömer radıyallahu anh bu taşları yere bırakınca zikir sesi kesildi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu taşları yerden alıp Hazreti Osman radiyallahu anh'ın avucuna bıraktı. Onun elinde de aynı şekilde zikretmeye başladılar. Hazreti Osman radiyallahu anh bu çakıl taşlarını yere bırakınca sesleri kesildi. Bezzardan Daha sonra Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu taşları sahabelerden orada oturan Hazreti Ebu Zer radiyallahu ve Hazreti Enes radiyallahu anh'ın ellerine koydular. Taşlar sustu ve zikir yapmadılar. Hadramut bölgesinden bir grup müşrik, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna geldiler. Peygamber olup olmadığını anlamak için onu denemek istediler. ''Aklımızdan bir şey tuttuk, acaba nedir?'' diye sordular. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sorulan bu soruya hayret ederek onlara şu cevabı verdi: "Böyle şeyleri kahinler yapar. Halbuki bütün kahinler cehennemdedir." dedi. Hadra mutlular, "Peki senin peygamber olup olmadığını bizler nasıl anlayacağız?" dediler. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yerden bir avuç çakıl taşı aldı ve ''Bunlar benim peygamber olduğuma şehadet edecekler.'' diye buyurdu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin eline aldığı bu çakıl taşları o anda ''Subhanallah, Subhanallah'' diyerek zikredip kelimeyi şehadet getirmeye başladılar. Orada hazır bulunanların hepsi çakıl taşlarının bu zikrini duydular. Hadramut bölgesinden gelen bu müşrikler görmüş oldukları mucize karşısında hepsi birlikte iman ettiler. Yapılan bir duaya duvarların amin deme mucizesi. Bir gün Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem amcası Hazreti Abbas ve dört çocuğundan Abdullah, Ubeydullah, Fazıl ve Kusem'in üzerine örtüsünü örterek Ya Rabbi bu benim amcam. Bunlar da onun çocuklarıdır. Ben bunları nasıl örttümse sen de onları cehennem ateşinden koru diye dua etti. Evin duvarı, damı, kapısı ve eşiği, amin, amin diyerek yapılan bu duaya onlar da katıldılar. İbni Mesud radiyallahu anh anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yanında yemek yerken yemeklerin tesbihlerini işitiyorduk. Buhari Hazreti Enes radiyallahu anh anlatıyor. Bir gün Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme yemek getirilmişti. Peygamberimiz bu yemek tesbih eder buyurdu. Bu yemek bir kısım sahabelerin önüne konulduğunda yemeğin tesbih ettiğini işittiler. Bu yemeği kimse yemedi. Hazreti Ali radıyallahu an anlatıyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemle Mekke'deydim. Beraberce bir tarafa gitmiştik. Onun karşısına çıkan her ağaç, her dağ ona selam veriyor ve Allah'ın selamı üzerine olsun ey Allah'ın Resulü diyordu. Tirmizi. Hazreti Cabir radiyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, Mekke'de bir taş var. Peygamberlik geldiği zaman günler boyu bana selam verdi. Şu anda o taşı biliyorum. Müslim. Dağın sallanma ve konuşma mucizesi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gün Hazreti Ebubekir radıyallahu an, Hazreti Ömer radıyallahu an, Hazreti Osman radıyallahu anla birlikte Uhut dağına çıkmışlardı. Dağ sevincinden sallanmaya başladı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem dağ dur sallanma senin üzerinde. Bir peygamber, bir sıddık, iki şehit vardır diye buyurdu. Uhud Dağı peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu hitabı karşısında durdu. Böylelikle Hazreti Ömer radıyallahu an ve Hazreti Osman radıyallahu anh'ın şehit edileceklerini önceden bildirdi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'den Medine'ye hicret ederken Kureyş müşrikleri tarafından takip ediliyordu. Sevr Dağı'na çıktığında dağ bir insan gibi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme şöyle hitap etti. Ey Allah'ın peygamberi, üzerimden ininiz. Şayet üzerimdeyken müşrikler sizi öldürürse Allah'ın bana gazap etmesinden korkuyorum, diye söyledi. O sıra Hira Dağı, ey Allah'ın peygamberi, bana gel diye davet etti. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hira Dağı'nın bu davetini kabul etti ve Hira Dağı'na çıktı. Mekke'nin fethinde putların devrilmesi mucizesi Mekke'nin fethinden önce Kureyş müşrikleri Kabe'nin etrafına 360 put dikmişlerdi. Bu putların ayaklarını yere kurşunla perçinlemiş, sağlam bir şekilde yapmışlardı. Mekke fethedilince peygamberimiz eline bir değnek alarak Kabe'ye geldi. De ki, hak geldi, batıl yıkıldı. Muhakkak batıl zaten yıkılacaktı, ayetini okudu. İsra suresi 8. ayet. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem elinde bir değnekle hangi puta dokunmadan işaret ettiyse bir mucize eseri olarak o put yere yıkıldı. Putun üzerine işaret ettiyse o put arka üstü, putun sırtına işaret ettiyse yüz üstü yere düştü. Buhari Müslim. Kabe putlardan tamamen temizlendi. Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın Allah'a ibadet etmek için yapmış olduğu o kutsal ev böylelikle asliyetine dönmüş oldu. Savaşta düşmanın yüzüne toprak atma mucizesi. Bedir savaşında düşman kuvvetleri galip gelmek üzereyken peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yerden bir avuç kum alarak yüzleri kara olsun diyerek müşrik askerlerin bulunduğu tarafa attı. Bu kum tanecikleri Allah'ın izniyle müşriklerin hepsinin yüzüne ve gözüne geldi. Panik halinde dehşete düşerek sağa sola kaçmaya başladı. Bu mucize Kur'an-ı Kerim'de şu ayetle anlatılmıştır.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 Aynı mucize yine Huneyn Savaşı'nda yaşandı. Müslümanlar bu savaşta yenildiler. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yerden bir avuç toprak alıp dua ettikten sonra düşmanların yüzlerine doğru serpti. Allah Celle Celaluhu düşmanları bir avuç toprakla perişan etti. Bu mucizeyi sahabelerden Ebu Abdurrahman el-Fikri şöyle anlatmıştır. Hazreti Peygamber Huneyn Savaşı'nda yerden bir avuç toprak aldı ve müşrik ordusuna doğru yüzleri kara olsun diyerek müşriklerin hepsinin yüzüne ve gözüne toprak kaçtı. Sersemleşip sağa sola kaçmaya başladılar. Allah, müşrikleri bir avuç toprakla hezimete uğrattı. Sopanın Kılıç Olma Mucizesi Bedir Savaşı'nda sahabelerden Hazreti Ukkaşe bin Mihsan radiyallahu anh'ın kılıcı kırıldı. İslam'ın ilk yıllarında Müslümanların iktisadi durumları pek iyi olmadığı için yedek silahları yoktu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kılıcı kırılan Hazreti Ukkaşe radiyallahu anh'ın durumunu öğrenince ona uzun bir sopa vererek git bununla savaş diye emretti. Hazreti Ukkaşe radıyallahu anh sopayı aldı, hiç tereddüt etmeden karşısında bulunan düşmana bununla saldırdı. Bir mucize sonucu verilen o sopa, Hazreti Ukkaşe radıyallahu anh'ın elinde demirden daha kuvvetli, keskin, parlayan beyaz bir kılıç oldu. Bu kılıç sahabeler arasında El-An yani ilahi yardım ismiyle şöhret buldu. Hazreti Ukkaşe radiyallahu an katıldığı bütün savaşlarda o kılıçla savaştı. Yemame Savaşı'nda şehit düşünceye kadar o kılıcı kullandı. Bu mucizenin bir benzeri de Uhud Savaşı'nda meydana geldi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin halasının oğlu Abdullah bin Cahş radiyallahu anh'ın savaşta kılıcı kırıldı. Bu durumdan haberdar edilen Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Abdullah radıyallahu anh'a bir sopa verdi. Bir mucize eseri olarak bu sopa elinde keskin parlayan bir kılıç oldu. Bu kılıçla şehit düşünceye kadar müşriklerle savaştı. Daha sonra bu kılıç Hazreti Abdullah radıyallahu anh'ın mirasçıları tarafından alınıp muhafaza edildi. Sert Kayanın Parçalanma Mucizesi Hendek Savaşı sırasında sahabeler, müşrikler tarafından Medine'nin işgal edilmesi için etrafında hendek kazarlarken karşılarına sert bir kaya çıkmıştı. Sahabeler bu sert kayayı parçalamak için büyük gayret gösterdiler. Ellerinde bulunan kazma kürek gibi bir kısım aletler kırıldığı halde kayayı parçalamak hatta yerinden kımıldatmak dahi mümkün olmadı. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme haber verdiler. Kayanın bulunduğu yere Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem geldi. Bir kap su getirilmesini istedi. Su getirildi. Ağzına bir miktar su alıp ağzını çalkaladıktan sonra getirilen kabın içine boşalttı. Daha sonra kaptaki bu suyu sert kayanın üstüne döktü. Selman-ı Farisi radyallahu anh'ın elinde bulunan balyozu aldı. Dua ettikten sonra, Bismillah diyerek balyozu bu sert kayanın üzerine indirdi. Kayanın üçte biri koptu. Balyozun indiği yerden bir kıvılcım çıktı. Bu çıkan kıvılcım bütün Medine'yi aydınlattı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allahu Ekber diyerek tekbir getirdi. Bana Şam'ın anahtarları verildi dedi. Daha sonra Bismillah deyip elindeki balyozu kayaya ikinci kez vurdu. Kayanın üçte biri daha koptu. Balyozu indiği yerden Medine'yi aydınlatan bir kıvılcım daha çıktı. Peygamberimiz Allahu Ekber diyerek tekbir getirdi. Bana Fars diyarının anahtarları verildi, dedi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem elindeki balyozu Bismillah diyerek kayanın kalan diğer parçasına üçüncü kez indirdi. Kaya paramparça olup kum gibi dağıldı. Darbenin indiği yerden Medine'yi aydınlatan kıvılcım çıktı. Peygamberimiz Allahu Ekber diyerek tekbir getirdi. Bana Yemen'in anahtarları verildi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabelere Şam, İran ve Yemen'in yakında fethedilecekleri müjdesini verdi. Bu fetihler Hazreti Ömer radiyallahu An ve Hazreti Osman radiyallahu An halifelikleri döneminde gerçekleşti. Hendek Savaşı'na katılan bütün sahabeler bu mucizeye şahit oldular. Minberin Sallanma Mucizesi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gün vermiş olduğu hutbede Allah'ın kudret ve azametini anlatıyordu. Sözlerin etkisinden dolayı kuru ağaçtan yapılmış olan minber etkilenerek sağa sola sallanmaya başladı. Bu manzarayı seyreden sahabeler, Hazreti Peygamber'in fazla sallanan minberden düşmesinden korkmuşlardı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem başka bir zaman yine minbere çıkıp sahabelere hitap ederken, Onlar Allah'ın kudret ve azametini hakkıyla bilmediler. Halbuki kıyamet gününde yeryüzü bütünüyle O'nun tasarrufundadır. Gökler de O'nun kudretiyle dürülmüştür. O, bütün noksanlıklardan münezzeh ve onların ortak koştukları şeylerden yücedir. Zümer Suresi 67. Ayet Bu ayeti okuduğunda, minber sözlerin etkisinden ve Allah'ın azametinden dolayı bir mucize eseri olarak sallanmaya başlamıştı. Sopadan Yayılan ışık Mucizesi Yağmurlu karanlık bir gecede sahabelerden Katade bin Numan radiyallahu anh yatsı namazını Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte kılmak için mescidde kaldı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte yatsı namazını kıldı. Mescid çıkışında Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Katade radiyallahu anhı gördü. Bu karanlık gecede burada niçin kaldın diye sordu. Hazreti Katade radiyallahu anh, ''Sizinle yatsı namazını kılmak için kaldım.'' dedi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ''Bu sopayı al, ondan yayılan ışıkla evine git. Evinin bir köşesinde şeytanı bulursun, onu evinden çıkar.'' diye emir buyurdu. Katade radiyallahu anh, bir mucize eseri olarak sopadan yayılan ışıkla gece karanlığında evine gitti evinin bir köşesinde görmüş olduğu şeytanı verilen sopayla vurarak evinden çıkardı. Müslümanlığı kabul eden Tufeil bin Amr radıyallahu anh'ın sopasına gelen nur mucizesi şu şekilde gerçekleşti. Tufeil bin Amr radıyallahu anh akıllı, şair, kavmi içinde önde gelen ve sözü dinlenen bir kişiydi. Mekke'ye geldiğinde Mescid-i Haram'a gitti. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem o sırada Kabe'nin yanında namaz kılıyordu. Şair olduğu için namazın sözlerini dinledi ve çok hoşuna gitti. Hemen Müslüman oldu. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme kavmime döneceğim ve onları İslam'a davet edeceğim. Benim için Allah'a dua et. Bu davetimde bana yardımcı olacak bir delil versin dedi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona dua etti. Kavmine dönerken yolda iki gözünün Arasında herkesin rahatlıkla görebileceği bir nur meydana geldi. Kavmi yanlış anlamasın diye bu nurun yüzünden başka bir yere taşınması için Allah'a dua etti. Bu nur bir mucize eseri olarak yüzünden elinde bulunan sopanın başına geçti. Kavmi sopanın başındaki nuru görünce hayret ettiler. Onları İslamiyet'e davet ettiği halde bu davetini kabul etmediler. Fidan dikme mucizesi. Selman-ı Fârisi radıyallahu an bir Yahudi'nin kölesiydi. Kölelikten kurtulup özgürlüğe kavuşmak için Yahudi adamla bir anlaşma yaptı. 300 hurma fidanı dikip ürün verdikten sonra 40 ukiye yaklaşık 900 gram altın verecekti. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sahabelere "Kardeşinize yardımcı olun." diye emir buyurdu. Sahabeler kendi aralarında 300 tane fidan temin edip Selman radıyallahu anha verdiler. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem "Ey Selman, fidanların yerini kaz ama dikme. Ben gelip dikeceğim." diye buyurdu. Selman radıyallahu an bir kısım sahabelerle birlikte bu 300 çukuru kazdılar. Peygamberimize haber verdiler. Peygamberimiz kazılan çukurların yanına gelip fidanları kendi mübarek elleriyle diktiler. Fidanların hepsi bir mucize sonucu aynı yıl ürün verdi. Sadece fidanlardan bir tanesi Hazreti Peygamber'e yardımcı olsun diye sahabelerden biri tarafından dikilmişti. Sahabenin diktiği bu hurma fidanı ürün vermedi. Hazreti Peygamber bu fidanı yerinden söküp tekrar kendi mübarek eliyle dikti. O da aynı yıl ürün verdi. Kuru bir ağacın ve dikenin meyve verme mucizesi. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman ve Hazreti Ali radiyallahu anh'la birlikte sahabelerden Ebu Heysem bin Teyhan'ın evine misafirliğe gittiler. Ebu Heysem radiyallahu anh'ın gelen bu kıymetli misafirlere evinde ikram edecek hiçbir şeyi yoktu. Canından çok sevdiği ve her zaman beklediği bu kıymetli misafirlere evinde ikram edecek bir yiyeceğinin bulunmadığını üzülerek söyledi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem evin bahçesinde bir hurma ağacı gördü. Ağaçtan hurma toplamak için Ebu Heysem radiyallahu anh'dan izin istedi. Ebu Heysem, bahçedeki ağaç bu sene hiç hurma vermedi. Siz nasıl emrederseniz öyle yapın dedi. Peygamberimiz, Hazreti Ali radiyallahu anh'dan su getirmesini istedi. Su getirdi. Bunun bir miktarını ağzına alıp çalkaladıktan sonra ağacın üzerine döktü. O anda mucize eseri olarak ağaç hem taze hem kuru hurmayı birlikte verdi. Hurmaları toplayıp yediler. Zamahşeri, Rebü'l-Ebrar adlı eserinde, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ebubekir radıyallahu anh'la birlikte Mekke'den Medine'ye hicret ederlerken yol üstünde bulunan Ümmü Mabed'in çadırına uğradılar. Çadırda bir süre istirahat ettiler. Daha sonra Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ellerini, yüzünü yıkadıktan sonra ağzını çalkalayıp suyunu çadırın yanında bulunan dikenin üstüne döktü. Bir mucize eseri olarak o anda bir ağaç yetişti ve meyve verdi. O ağacın meyvesinden yiyen hastalar sıhhat bulurdu. Yaprağından yiyen hayvanlar da bol miktarda süt veriyordu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin vefatına kadar bir mucize eseri olarak o ağaç meyve vermeye devam etti. Ayaklarının mühür gibi iz bırakma mucizesi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem mermer, kaya ve taş gibi sert cisimlere bastığı zaman, Bunların üstünde adeta basarak mührü andıran bir iz bırakırdı. Fakat kum ve yumuşak gibi yerlere bastığı zaman ayaklarının izleri çıkmazdı. Bu mucize yalnız Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme aittir. Bir insan ne kadar ağır olursa olsun bir mermer ve kaya parçası üzerine bastığı zaman ayak izi bırakması mümkün değildir. Peygamberimizin çeşitli memleketlerde halen bugün muhafaza altına alınan taşlar üzerinde çıkan ayak izleri mevcuttur. Hastaları ve savaşta yaralananları iyileştirme mucizesi Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem müminlere çok düşkün, şefkatli ve merhametliydi. Onların sıkıntıya düşmeleri halinde üzüldüğünü Kur'an bize açıkça bildirmektedir. Kur'an-ı Kerim'de Tevbe suresi 128. ayet: Andolsun size içinizden sıkıntıya düşmeniz onun gücüne gideni size pek düşkün, müminlere şefkatli ve esirgiyici olan bir elçi gelmiştir. Allah'ın izniyle peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna getirilen her türlü hasta ve yaralı bazen dua ile Bazen eliyle, bazen nefesiyle bir mucize sonucu iyileşiyordu. Onun için binlerce hasta ve yaralı huzuruna gelip mutlaka şifa bulmuştur. Biz sadece bunlardan birkaç tanesini zikredeceğiz.